Ez evet, açık radyonun açık gazetesi saat 10.05 10.05 yani 10.5 10 yani geçerken biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi Özgür Üniversitesi'nin 30. yılını tamamlaması ve yeni dönemde dünyada ve Türkiye'de sol hareketin durumu ve ekososyalist alternatif başlıklı sempozyumla başlayacağını duyurmuştuk. İki konuğumuz var. Yakından tanıdığınız ikisini de Birisi zaten programcılarımızdan doğan Çetin Kaya, öbürü de Özgür Üniversitesi'nin kuruculuğunda çok büyük rol oynamış olan Profesör Fikret Başkaya. Önce isterseniz e, hoş geldiniz diyelim ve hemen Fikret Başkaya'dan bu 30 yıllık Özgür Üniversite macerasını azıcık dinleyelim. Çok ilginç bir durum, pek sık rastlanmayan bir şey. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydınız. Günaydın. günaydın. Şimdi Özgür Üniversite verili üniversite sistemine bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıktı ve üniversitelere dair retoriğin eleştirisi üzerinde duruyor. Bilindiği gibi bu bugünkü üniversitelerin ataları 13. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlıyor. İşte Sorbon 1215'te Oxford 1248, Cambridge 1284, Heidelberg 1336, Köln 1330 vs. Bu üniversiteler esas itibariyle kilise etrafında varlıklarını sürdürdüler. Kurulmaları, gelişmeleri yani de kilise dahilindeki tartışmalara bağımlı, yani bağımlıydı. Bunların misyonu tarım toplumunun, yani yemenlik sistemini meşrulaştırmaktı yani. Daha doğrusu geleneksel ideolojiyi yeniden üreten kurumlardı. Fakat bu işte Burjuva devrimlerinden sonra, işte sanayi devrimiyle beraber bu ideolojik işlevi ikinci bir işlev etkendi. O da, sanayinin ihtiyacı olan iş gücünü yani yetişkin iş gücünü yetiştirmek 1980 neoliberal küreselleşme çağında da sonra da buna da bir üçüncü işlev eklendi. Artık üniversiteler bir yani diploma ticareti yapan kapitalist işletmelere dönüştü dönüşmekte. İşte Özgür üniversite bu buna karşı bir duruş oluşturma amacı iddiasıyla sahneye çıktı ve bilimsel bilginin ezilen sınıflar, sömürülen sınıflar yeryüzünün lanetlileri tarafından onların onların çıkı onların yararına olarak üretilebileceği tespitinden hareket ediyor. Şimdi bu üniversitelere dair bir şey var, bir tevatür var. İşte deniyor ki bunlar her türlü özgür düşüncenin eleştirinin yani mümkün olduğu, sınırsız tartışmanın mümkün olduğu, işte bilim yuvalarıdır şeklinde genel bir algı var, anlayış var. Aslında bunun gerçek dünyada bir karşılığı yok. Aslında bu kurumlar özgür düşüncenin yeşerdiği, filizlendiği kurumlar değil, bir düşüncenin boğulduğu kurumlardır. Dolayısıyla bunlar bir birer egemenlik, yani egemenliği yeniden üreten araçlardır. Şimdi şöyle, mevcut yapılar dün de bugün de o tanıma uymadı. Yani o retoriğe uymadı ama her dönemde de gerçek bir üniversiteye yakışacak yakışan üniversite üyeleri var oldu bugün de var yarın da var olacak şimdi bunların tabii sayısı son derece azdır ve bir de bunlar belirli aralıklarla bazen topluca işte Türkiye'de 60'ta işte 1980'de işte bu son AKP'nin ya ki sözde darbeden sonraki gibi topluca tasfiyeler yapılır ama arada da böyle arada da böyle ayıklamalar oluyor. Mesela ben arada ayıklananlardan biriyim şahsen mesela. Şimdi biz Özgür Üniversite'de işte dediğim gibi böyle bir iddiamız vardı. Bundan 30 yıl önce bugünlerde işte Ekim ortalarında faaliyete geçti. Benim orada verdiğim ilk ders emperyalizm teorileriydi. Bir ay kadar, yani kurulduktan bir ay kadar sonra da bir açılış dersi yaptık. Bin kadar kişi katıldı. Müthiş bir ilgi vardı. Ondan sonra işte bir ekin derneğini bi, bi, bin kişiyi alan nasıl bir yer buldunuz Fikret Hocam tamam. bin kişiyi alan nasıl bir yer buldunuz çok, zaten, zaten şehrin merkezinde yer vermediler ya, ama bu Keçiören Belediyesi'nin bir salonunu hı hı. tuttuk orada 3 saat süren bir ben bir açış konuşması yaptım İsmail Beşikçi Bilim yöntemi ve mücadelem temalı bir ders verdi. Yalçın Küçüktü bir konuşma yapmıştı. Bilgesu Erenis'te gitarıyla bize şarkılar söyledi. Yani Çok harika bir gündü. Ekin Derneği'nin çatısı altında faaliyet gösteriyordu Özgür Üniversite. Fakat 7-8 ay sonra nasılsa o dernek kapandı ve bizim boşlukta kaldık. Ben hemen bir şey yazdım bir bir, bir dernek ya tüzüğü hazırlayıp valiye müracaat ettim. Valilik müracaatımı kabul etmedi. Diyorlar ki bu, bu, üniversite diyor sadece yok kurar. Fakat o o itiraz kağıdı ile biz idare ettik bir süre. Ben de işte 1993'üm. Yani bir yıl son, bir yıl sonra 93'in sonun sonuna doğru işte Aralık ayında paradik maniflasından ve para cezasına çarpıldım. Bu arada özgün Üniversitesi sarsında geçirdi. Hapisten çıktıktan sonra 1995 sonbaharında Türkiye ve Orta Doğu Forumu vakfını kurarak. Özgür Üniversitesi onun çatısı altına aldık. O gün bugün Özgür Üniversite, Türkiye ve Orta Doğu Forumu'nun çatısı altında faaliyet göstermekte. Bu zaman zarfında 10 binden fazla öğrenci üniversitenin kapısından girdi. Yüzlerce de yani üniversite dostu, hoca orada ders verdi. Yani bu zaman zarfında işte düzenli dersler yaptık, yapıyoruz. Seminerler, cumartesi, her cumartesi konferanslar yapıyorduk. Bu şeye kadar, pandemiye kadar devam etti o cumartesi konferansları. Neyse açıktı. Yüz kadar kitap yayınladık. Bunların bir yani çok az çeviri kitabıdır. Dört tane sözlük çıkardık. iki ciltlik kavram sözlüğü çıkardık. Resmi ideoloji sözlüğü çıkardık. Kalkınma sözlüğü yayınladık. Ekonomik kurumlar ve kavramlar sözlüğü çıkardık. Bu yüz kitap içinde, o on bir kitaplıkta, dizide de, Türkiye Resmi Tarih Tartışmaları dizisi yayınladık. Üç aylık Türkiye Özgün Rastaforu diye dergimiz vardı, tematik bir dergi. Derginin ilk sayısı küreselleşme, ikinci sayısı Avrupa merkezcilik, üçüncü sayısı da hatırladım ki doğruysa. Sosyalizm nerede hata yapıldı? Yani bu Sovyet sisteminin çökmesinden Özgür üniversite zaten iki üç yıl sonra, sonra kurmuştu. Yani bu Özgür üniversitenin serveni aşağı aşağı yukarı böyle. Yani şöyle bir iddiayla biz sahneye çıktık. Dedik ki pekala bu bilim ezilen sınıfların, sömürülen sınıfların tarafından ve onların lehine yaratılabilir iddiasıyla ortaya çıktık. Yani özet olarak Özgür Üniversitesi'nin bu 30 yıllık serüveni ile ilgili bunları söyleyebilirim. Evet, harika. Yani 30 yılda da bayağı çok ciddi dünyanın da çok çeşitli yerlerinde sık örneğine rastlanacak bir durum değil. <gülüyor> Buradan e, tebriklerimi de <gülüyor> bu vesileyle vermiş olayım. Sunmuş olayım. E, o zaman e, bir de şimdiki duruma bugün e, 30. yıl sempozyumuna ve Türkiye'de sol hareketin krizi ve bir de ekososyalist alternatifin ...konuşulması gibi çok önemli bir noktaları da e, tarihçi Doğan Çetinkaya bize anlatsın. Merhaba Doğan tekrar. Merhabalar. E, Fikret Hoca'yı anlatınca ben de gençliğe gittim tabii sonuçta. Ben öğrenci olarak 90'lı yılların başında Özgür Üniversite'ye ilk gitmiştim. E, sonra bir o 20 sene sonra ders vermeye başladım orada. E, 90'lı yılların başı Türkiye için yine e, zor yıllardı. Fikret Hoca'nın kitaplarını okuyorduk, Özgür Üniversite'de çok sevdiğimiz hocaların derslerine giriyorduk. Onun için o kuşakta yer ediyor. Şimdi o kuşaktan iki kişi, Fikret Hoca ile ve Erdoğan Aydın Hoca ile birlikte bu cumartesi Fotibenli Soy ve ben Ecehan Balta yine bu kuşaktan gelen 90'larda öğrenci olan kuşaktan gelen insanlar olarak bu cumartesi sempozyumumuzu yapacağız. 30. 30. yıl sempozyumu burada işte Türkiye'de ve dünyada. Solun krizi önemli zaten Fikret Hoca da söyledi bu Özgür Üniversite Forumu dergisinin şeylerinden temalarından Özgür Üniversite tartışılan konulardan bir tanesi de elbette real sosyalizmin hataları yani tarihten bir şekilde o deneyimlerden e, ders çıkartma pratiği Özgür Üniversitenin içerisinde tartışmalarında her zaman var elbette ki değişik taraftarları da içinde olmakla birlikte e, bir e, sosyal patlamalar çağında yaşıyoruz uzun süredir ve dünyada da çok ciddi bir kriz var. Yordam yayınlarından son yıllarda arda, arda çıkan Fikret Hoca'nın kitapları da biraz buna işaret ediyor zaten. Ekososyalist paradigma gibi çıkış buradan, başka bir uygarlık için manifesto, çığırından çıkmış bir dünya vesaire çöküş gibi kitapları. Bu krize ve kapitalist uygarlığın krizine ve ekolojik krize ve bu krizin ne kadar önemli, başat bir sorun olduğunu söylediği için de hem dünyada... Büyük sosyal direnişler patlamalar olmasına rağmen bir politik siyasal alternatifin olmaması veya güç kazanamaması bu tartışmaların kamuoyunda getiri kadar taraftar bulmaması yer edinmemesi dolayısıyla biz bu, bu özellikle mevcut Türkiye'deki dünyadaki solun biraz krizini neden krizde bu hareketler politik olarak birçok sosyal direniş gezi gibi ve dünyanın çeşitli yerlerindeki ayaklanmalarda olduğu gibi eksik olmamasına rağmen bir siyaset tartışması ne yazık ki eksik bir bunu tartışmak arkasından da geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak ekososyalist bir alternatif nasıl inşa edilebilir biraz da onu tartışmak geleceğin sol hareketinin dinamikleri neler olabilir neyin üstünde yükselebilir biraz onu aslında masaya yatırmak istiyoruz gelecek dostlarımızla tartışmaya katılacak dostlarımızla. Birazcık da program üzerinde e, durum. Nerede yapılıyor, ne zaman, hangi saatlerde ve ana konular neler onları da kısaca programı verirsek iyi olur. Bu cumartesi günü başlıyor. Evet cumartesi günü. Ben hızlıca söyleyeyim Fikret Hoca'ya vereyim sözü. E, e, genel olarak izleyicilerimiz YouTube canlı yayınından izleyebilecekler. E, çeşitli sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlayacağız. Covid nedeniyle çok fazla insanı aynı mekana almak istemiyoruz. Aynı zamanda Özgür Üniversitenin Taksim'de internet sitemizden adresini bulabilecekleri yerde de yüz yüze de sınırlı insanı kabul ederek konuşmacıların ve katılımcıların bir kısmının da yan yana geldikleri bir şekilde yani hibrit melez bir şekilde şey yapacaklar. Ama Türkiye'nin dört bir yanından hatta Türkiye dışından da Özgür Üniversite'yi takip edenler canlı olarak YouTube kanalından Özgür Üniversite'nin bu sempozyumu dinleyebilecekler. İçeriğinde biraz Fikret Hoca anlatsın isterseniz. Lütfen Fikret. Şimdi yani yarından sonra cumartesi 15, 15 içinde e, evet. saat... 11'de başlayacak sempozyum. Ben bir açış konuşması yapacağım ama daha çok Özgür Üniversitenin geçmişini anlatan bir konuşma olacak. Arkasından birinci oturum başlayacak. Burada Erdoğan Aydın ve Çetin Kaya söz alacak. Yani sunumlarla sunumlardan sonra uzun bir tartışma konusu planlandı. Yani oradaki yani canlı bir tartışma yaratma amacı taşıyordu. Yani ikinci sunumun da tartış yani birinci sonundaki tartışmadan sonra yani işte yani ekososyalist alternatif üzerine ben bir konuşma yapacağım benim ardından da Fotibenli sol bir sunum yapacak aynı birinci oturumunda olduğu gibi gene uzun bir tartışma e, yaparak yani bu sempozyumu tamamlayacağız. Yani aşağı yukarı böyle özetleyebilirim. Evet yani so, birinci sol hareketin krizi konusunda da Yıldız Uygu'nun moderatörlüğü var görebildiğim kadarıyla açıklamadan. İkinci bölümde de Ecehan, Ecehan, Bal Bal Bal Ecehan Bal Baltan var evet. Online Zoom ve YouTube üzerinden gerçekleşiyor. Herkesi de açık bir seminör. Baya e, ondan sonra da seminerler var galiba, değil mi? Nasıl başlıyor? Evet, ondan sonra normal dönem başlıyor Özgün Dönem üniversite. başlıyor. Evet, bu dönemde de... 4 dakikada özetlerseniz çok sevinirim. Evet, her, her dönem Özgün üniversitede çeşitli seminer dersleri veriliyor çeşitli hocalar tarafından. Bu politik iktisattan sinemaya, tarih derslerinden, feminizme, ekolojiye kadar birçok başlıkta sanat, yani iktisat, siyaset, düşünce üzerine çok çeşitli... E, seminerlerimiz var ve bu seminerde geçmiş seminerlerimiz de yakın zamanda YouTube'a e, da koyduk. Oradan da merak edenler e, Özgür Üniversitesi seminerleri nasıl şeyler diye oradan da bu derslerin geçmiş kayıtlarını izleyebilirler. E, bu dönemde işte 3 dönem içerisinde veriyoruz sene boyunca. E, güz, kış ve bahar olarak. Şimdi Güz e, şeyimiz bu açılış sempozyumundan sonra dönemimiz e, başlıyorlar. Bütün ayrıntısında programın e, hem sosyal medya hesaplarından Özgür Üniversitesi'nin hem de e, internet sitesinden e, ulaşabilirler dinleyiciler. Evet. Peki. Bu şekilde e, yani çok e, te, şeyleri de dileyelim. İyi, i̇yi dileklerimizi de sunalım. Çünkü bayağı yoğun 30 yıl dilek olay yani ve özellikle de eğitim e, kurumlarının bütün dünyada ama özellikle de Türkiye'de zorda olduğu bir dönemden de geçmekte olduğu Bir, bir şey daha müsaadenle söyleyeyim. Estağfurullah. Şöyle. Bu otuz yıl tamamen gönüllülük temelinde yürütülmüş otuz yıl yani bu bunu da ayrıca kaydetmek gerekiyor yani özgür üniversite herhangi bir dış yardım almadan veya bir herhangi bir kurumdan yardım almadan hem parasız bir kurum yani orada öğrencilerden istenen sadece işte oranın kirasını faturaları, telefonu ödemek için onun dışında herhangi bir katkı istemiyoruz. Yani onu da hatırlatmak istedim. Evet, hocalar da gönüllü olarak dersleri veriyorlar. Evet, evet, herhangi evet. bir ücret almıyorlar. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılar. Yani cumartesi gününden itibaren de takipte olacağız biz de açık radyo olarak her zaman yapmaya çalıştığımız gibi. Çok teşekkürler Fikret Başke ve Doğan Çetinkaya. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi, teşekkür iyi günler. Sağ olun. Görüşmek i̇yi. üzere. Görüşürüz.